ve <gülüyor> Şüphesiz ki Allah kullarına doğru yolu göstermek için bir sivri sineği hatta küçüklük ve kıymetsizlikte ondan daha da öte herhangi bir şeyi misal getirmekten çekinmez. Ama iman edenler bunun Rablerinden gelen hak olduğunu hemen bilirler. İmkar edenlere gelince şimdi Allah misal olarak bununla neyi murat etti derler. Allah onunla birçoklarını dalalete atar. Birçoklarını da hidayete erdirir. Fakat onunla ancak fasıkları dalalete düşürür. <gülüyor> O fasıklar ki Allah'a verdikleri مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ SÖZÜ katiyen KABUL ettikten SONRA BOZARLAR Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi, akrabalar ve nüminler arasındaki irtibatı keserler ve yeryüzünde fesat çıkarırlar. İşte onlar gerçekten zarara uğrayanlardır. <gülüyor> ''Ey kafirler! Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz ki sizi ölü bir halde iken nihayet hayata mazhar ederek O diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra sizi tekrar diriltecek.'' sonra da ancak ona döndürüleceksiniz. Yerde olan her şeyi sizin için yaratan O'dur. Sonra göğü yaratmayı kastetti de onları yedi kat sema olarak tanzim etti. Ve O her şeyi hakkıyla bilendir. Ve <gülüyor> rabbu ve ''Hatırla ki Rabbin meleklere ben yeryüzünde bir halife yaratacağım'' dedi. Onlar bizler hamdinle seni tesbih ve seni tafis edip dururken yeryüzünde fesat çıkaracak, orada kan dökecek.'' insanı mı halife kılıyorsun dediler Allah da onlara sizin bilemeyeceğinizi herhalde ben bilirim dedi Allah Adem'e her şeyin isimlerini öğretti. Sonra onları meleklere göstererek eğer iddianızda doğru kimseler iseniz haydi şunların isimlerini bana bildirin buyurdu. Melekler dediler ki seni her türlü noksanlıktan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim için bir ilim yoktur. Şüphe yok ki alim, her şeyi bilen, hakim, her işi hikmetli olan ancak sensin. <gülüyor> Allah ey Adem onların isimlerini kendilerine meleklere bildir buyurdu. Bunun üzerine Adem onların isimlerini kendilerine bildirince Allah size demedin mi göklerin ve yerin kaybını size gizli olan sırlarını ancak ben bilirim. ''Ve siz neyi açıklarsanız ve içinizde neyi gizlerseniz ben bilirim.'' buyurdu. ''O vakit meleklere Adem'e secde edin.'' demiştik. Cinlerden olan İblis hariç hemen secde ettiler. O dayattı ve büyüklük tasladı. Böylece kafirlerden oldu. Hem demiştik ki ey Adem sen zevcen havva ile cennete yerleş. Dilediğiniz yerde onlardan oradaki nimetlerden bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz. Fâzellâhu veşşeytânu annâ fââkhrâcehu mâ mîm mâ kânâ Ve kûl nehbikû bâdû kulli bâdîn adû. Ve lakûm fîl Derken şeytan onların ayaklarını oradan kaydırdı da içinde bulundukları şeyden, o nimetten onları çıkardı. Biz de onlara şöyle dedik, ey Adem, Havva ve şeytan, birbirinize düşman olarak inin sizin için yeryüzünde bir zamana kadar bir yerleşme ve bir faydalanma vardır Nihayet Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı ve onlarla yalvardı tevbe etti bunun üzerine Rabbi tevbesini kabul etti çünkü tevbab tevbeleri çok kabul eden rahim merhameti bol olan ancak odur dedik ki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 İnkar edip ayetlerimizi yalanlayanlara gelince, onlar cehennemliktir. Onlar orada ebedi kalırlar. Ey İsrail, aleykum ve ve Ey oğulları, size verdiğim nimetlerimi hatırlayın. Bana verdiğiniz sözü yerine getirin ki ben de size vaat ettiklerimi vereyim. Yalnızca benden korkun. <gülüyor> Elinizdekini... Tevrat'ın aslını tasdik edici olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Sakın onu inkar edenlerin ilki olmayın. Ayetlerimi az bir karşılık ile satmayın. Yalnız benden benim azabımdan korkun bilerek hakkı batıl ile karıştırmayın hakkı gizlemeyin namazı tam kılın zekatı hakkıyla verin ruku edenlerle beraber ruku edin